Benim ayağım tücüsü kesik. Evet. Kesik ayağımı bir mezarlığa gömdük. Evet. Ben ölürsen aynı mezarlığa mı görünmen gerekiyor? Yoksa bu herhangi bir mezarlıkta olabilir Olay mi? Olabilir mi? Güzel bir soru. Evet Hasan Bey bizi takip edin. Geçmiş olsun bu arada. Buyurun hocam. Evet, vücuttan ayrılan bir parça mutlaka gömülecektir. Çünkü o da mükerremdir. Evet. Yani saygın bir varlığın bir parçasıdır o. O mutlaka defnedilir. E, fakat e, sonradan vefat edecek olsa o parçanın sahibi, illa o kabristana e, onun defnedilmesi diye bir zarureti mecburiyet yok. Allah e, Cenab-ı hayırlısını versin. Diyelim ki bacak kesildi, o arada vefat etti kişi. Evet, yani aynı anda. O zaman o bacak birlikte defnedilir. Yani burada ikiye ayırmak lazım. Kesimle birlikte vefat olmuşsa birlikte defnedilecek. Evet. Ancak daha önce bacak kesilmişse o bir yere defnedilmiştir. Ha orası boşsa oraya defnedilsin ama değilse zaten oraya defnedilme mecburiyeti evet. yok.